Velhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Hoş geldiniz kıymetli dinleyenlerimiz Bugün sizlerle beraber çocukluğumuzdan beri duyduğumuz Belki de yanlış anlaşılmalar ve yanlış bir eğitimden kaynaklanan korkularla Adlandırdığımız, ilişkilendirdiğimiz mevzuları konuşacağız Belki de kaçtığımız, duymak istemediğimiz mevzular Görünmeyen varlıklar veya yaratılanlar arasında insanların göremedikleri. Biliyorsunuz çocukluğumuzdan beri böyle durumlar yaşanıyor. Anneler, babalar çocuklarını maalesef bilgisizlikten kaynaklanıyor, korkuturken bir iş yaptıracakları zaman ha şunu şunu yaparım, ışıklar kapatır, seni öcü yer.'' gibi garip şeyler söylediler. Bilmiyorum şu an çocuklarını yetiştirenler neler kullanıyor ama Eskiden böyleydi. Yıllar geçti. Biz neyin ne olduğunu öğrenmediğimiz için bu sefer bunlar başımıza bela oldu. Bir şeyi fazla kafaya takmak, olduğundan daha böyle yüksek yerlere getirmek maalesef bize zarar verdi. Onlardan bir tanesi de bu görünmeyen varlıklardır. Bizim şu anda göremediğimiz bir hikmeti vardır tam olarak bilemeyiz ama bunları İyi bilmediğimiz için mesela meleklerle alakalı yanlış bilgiler var. Hala meleklerin kanatlarının olduğunu bildiğimiz için kanatlarla beraber ne yaptılar sanki Haşa cinsiyeti varmış gibi Filmlerde sosyal paylaşımlarda uzun yıllardır melekler eşittir dişi yani böyle bir saçmalık oldu. Bütün bunların temelinde bunları iyi bir şekilde öğrenmemek yatıyor gerek ürktüğümüz için neden ürküyorsak o daire bir mesele inşallah konuşuruz o bunlar konuşulmalı masaya yatırılmalı dolayısıyla bizler Allahu Teala'dan sadece korkmayı ona celle celaluhu boyun eğmeyi bir fayda sağladığımız zamanda kendisinden geldiğini hasta olduğumuz zaman da bir imtihan dünyasındayız Rabbim celle celaluhu beni imtihan ediyor demeyi bilmeliyiz o açıdan inşallah bugünkü program hayırlara vesile olur diyelim ve başlayalım. Üç bölüme ayırdım programı. Birincisinde cinler nedir? Onlardan özet halinde herkesin bilmesi gerektiği kadar bilgileri aktarmaya çalışacağız inşallah. İkinci bölümde yine görünmeyen varlıklardan iblis yani şeytan farklı isimleri var. Onları anlatmaya çalışacağız ve son bölümde nasip olursa yine görünmeyen varlıklardan melekler konumuz olacak. Değerli dinleyenlerim, sözlüğe baktığınız zaman gizli varlık, görülmeyen şey anlamına geliyor. Terim olarak da insanların duyu organlarıyla algılanamayan, çeşitli şekillere girebilen insanlar gibi şuur sahibi, irade sahibi ve ne yapıyorlarsa kendi hayatlarında, ondan dolayı Allah'a sorumlu olan, hesap verecek olan, kendi aileleri olan, bir gün yaşamış ve ölmüş durumda olacak olan, ateşten yaratılmış maneviyatı, ruhaniyeti, gizli varlıkları ifade ediyor. En güvenilir bilgi kaynağı yine vahiydir, hadisi şeriflerdir. Madem gözümüz görmüyor bizler gayba iman ettiğimiz için Allahu Teala'nın değiştirilemeyecek ve kıyamete kadar hükmü devam edecek olan Kur'an-ı Kerimine ve o Kur'an-ı Kerim'de bizim rehberimiz olduğu, ardından gitmemiz gerektiği en önemli örneğimiz olduğu bildirilen sallallahu aleyhi ve sellem efendimize müracaat edeceğiz bu konuda. Sağlıklı düşünebilen, akılda gözle görülemeyen başka varlıkların olabileceğini imkansız görmez. İnsanların cinleri görememesi, gözlerinin ateş türevinden yaratılmış olan cinleri görebilecek yetenekte yaratılmamasından kaynaklanıyor. Örneğin, bugün kulağınız şu sesi duyuyor ama duymadığımız sesler var, bazı frekanslar var. Bunları kediler, köpekler, yarasalar çok daha ayrıntılarıyla duyuyor. Yani duyma kapasitesi bakımından biz yüzde yedi duyabiliyorsak, diğer hayvanlar yüzde altmış, yetmiş dolayında duyabiliyorlar. Gözümüz de öyle. Evet, gözümüz çok ileri görebiliyor, yakınları görebiliyoruz ama ne çok uzağı net bir şekilde ne de yakını net bir şekilde göremiyoruz. İşte onun gibi bizim gözümüz cinleri görmemiz için yaratılmadığından dolayı bunun bir hikmeti vardır. Bizler göremiyoruz. İşte göremeyenlere karşı çocukluğumuzdan verilen az önce bahsetmeye çalıştığım yanlış anlatımlar ve yanlış anne baba rolleri bugüne cin dendiği zaman korkan, kapı pencere açan, insanlar meydana getiriyor. Gelin özellikleri nelermiş paylaşalım. Birincisi, Rabbimiz Celle Celaluhu biz insanları topraktan, onları ateşten yaratmıştır. Bunu nereden öğreniyoruz? Zaten cin suresi var. Rabbimiz Celle Celaluhu da şöyle buyuruyor bizlere Bismillahirrahmanirrahim Allah insanı Pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. Cinleri öz ateşten yarattı. Andolsun biz insanı kuru çamurdan, Şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. En güvenilir kaynağımızdan öğrendik, Cin türü insan türünden önce yaratılmış. Kur'an-ı Kerim'de kendilerinden yine isim almış 28 ayetten oluşan bir sure var. Bu surede de buyurulduğu gibi cinler içinde çeşitli kabileler, kesimler var. Onların bir kısmı Müslüman, bir kısmı da kafir. Yani insanlarda olduğu gibi. Cinlerin mümin olmaları, müminlerle beraber kafir olanları da kâfirlerle beraber cehennemde olacak diye anlatılmış. Yani dünyada nasıl insanlara Kur'an-ı Kerim'de aktarılıyor, şu şu yapılmalı, şu farzdır, bunu yapmazsanız sonu budur diye, aynen cinlere de. İlerleyen dakikalarda vakit yettikçe sizlerle paylaşacağız. Bazı kardeşlerimizin aklına gelebilir, efendim biz etten yaratıldık, küçücük bir ateşe dayanamıyoruz, Dolayısıyla biz cehennemde halimiz ne olacak? Allah korusun diyoruz. Evet. Ama cinler ateşten yaratıldığı için ateş ateşe bir zarar verebilir mi? Verebilir. Hatta başka bir örnek vereyim. Dünyadan, hiç ahiretten değil, dünyadan bir örnek vereyim. İnsan soğuk ve sıcağı bilir değil mi? Peki ben size söylesem. Soğuk sıcaktan daha fazla insanı yakar desem. Soğuk mahveder, acıtır desem. Evet. Evet. Buz aklınıza gelsin. Bir buzu elinize aldığınız zaman elinizin artık ağrımaya başladığını ve yanmaya başladığını görürsünüz. Sadece bir örnek bu ahirette ne olacak en doğrusunu Rabbimiz Celle Celaluhu bilir. Cehennemde sadece ateş cezası yok. Cehennemin farklı farklı madenleri dünyadaki madenler değil ve orada malzemeler var. Bunların ayrıntılarını biz insanlar, cinler bilemiyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu hiç oralara bizi sokmasın. Ümmeti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda günahları temizlenmiş ve cennetle müjdelenmiş olarak gelebilmeyi nasip buyursun. Amin. Evet, onlar için de cennet var, cehennem var dedik. İkincisi, cinlerin, çeşitli şekillere girebilme kapasitelerinin olduğunu görüyoruz. Biz insanların yapamayacakları bazı işlerin kolaylıkla üstesinden gelebilecek yetenekte yaratıldıklarını biliyoruz. Mesela, zaten Kur'an-ı Kerim'de de geçer, Süleyman aleyhisselamı hatırlayın, Sebe Melikesinin tahtını getirin demişti. Kim bunu daha hızlı getirecek? O çıktı, şu kadar zamanda getireceğim o çıktı bir dakika içinde getireceğim diye. Nefes alma örneği verildi vesaire ama henüz yerinden kalkmadan ben o tahtı sana getirebilirim demişti. Cinlerden bir tanesi. Burada da neyi anlıyoruz? Bizim şu anda olağanüstü gördüğümüz bize çok zor gelen şeyler onlar için kolay olabiliyor. Şekilden şekile girebiliyorlar. Yine o cinin Süleyman Aleyhisselam'la karşılıklı konuşması, onların gözle görülebilecek şekle girebileceklerine de işaret ediyor denmiş eserlerde. Rabbimiz Celle Celaluhu, cinleri Süleyman Aleyhisselam'ın emrine vermiş, o da en ağır ve insana zor olan işlerde kendilerine hizmet ettirmiş. Bir başka merak edilen önemli mevzuya geçelim. Maalesef günümüzde bir tüketim toplumu olduğumuz için eser okumak, doğru bilgileri almak, sohbet dinlemek gibi bir alışkanlığımız, ödevimiz, prensibimiz olmadığı için yanlış bilgilere haiz oluyoruz. Bu da televizyonda oynanan filmlerle, kimin ne yaptığı ne olduğu belli olmayan eserlerle. Kafalar karışıyor. İlk önce bunların önüne geçmek için Lütfen bilelim, cinlerin de insanlar gibi gayba dair hiçbir bilgileri yoktur. Geleceği, insanın sonra başına ne geleceğini kaderi ne insanlar bilebilir ne de cinler bilebilir. Ancak hayat süreleri bizden çok daha fazla uzun olduğu için, latif varlıklar gözle görünmedikleri için çok hızlı hareket edebildikleri için, insanların bilmediği veya veya geçmişe ait bazı olayları net bilebilirler. Örneğin, 99 depremini yaşayan insanlar, Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere bir daha yaşatmasın, affeylesin, iptal eylesin, amin. O 99 depremini gören bir insan, diyelim 15 yaşında çok net bir şekilde hatırlıyor, 2010 yılında doğan bir insana, neyi anlatabilir? Şöyle oldu, böyle oldu, iyi hatırlıyorum diyebilir. 99'da ben şunu yapmıştım der. Düşünün 300 yıl, 500 yıl veya 800 yıl veya daha fazla dünya senesiyle ömrülerinin olduğunu biliyoruz. Demek ki geçmişe ait, geleceğe değil, gelecek sadece Allahu u Teala'ya aittir. Geçmişe ait bazı olayları bilebilirler. Ancak bu durum, cinlerin insanlardan daha üstün varlıklar olduğunu göstermiyor. Ayette de geçiyor, hemen onu da sizlerle paylaşalım. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. Sonunda yere yıkılınca anlaşıldı ki, cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü ızdırap içinde kalmazlardı. Sadakallahülazim. Yani gaybı bilmiyorlar. Bu da zaten Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilmiş. Cinlerde insanlar gibi sorumlu yaptıklarından, iman etmelerinden, etmemelerinden, ilahi emirlere itaat etmeleri etmemeleri yükümlüler. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu, bizleri de cinleri de kendisine kulluk edelim diye yarattı. Alimlerin ekseriyetine göre yani çoğunluğu diyelim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği insanlarla birlikte cinleri de kapsamıştır. Bu sebeple kendisine birçok vasıf eklenmiş Efendim, onlardan bir tanesi Rasulü Sakaleyn İki zümrenin peygamberi denmiş insanların ve cinlerin. Zaten bunu nerede görüyoruz? Efendimiz aleyhisselam gece yolculuğuna çıkarken bir şeyler duyuyor. Sonra kendilerinin cin taifesi olduğu ortaya çıkıyor. Ardından kendilerine tebliğ ediliyor, Kur'an-ı Kerim'i dinliyorlar diye devam eder. İşte oradan da anlıyoruz ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alimlerin ekseriyetinin görüşüne göre de iki zümreye de peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Peki cinler insanlar gibi yerleri içerler mi? Evet. Peki bizim gibi mi yerler? Bizim gıdalarımızla mı gıdalanırlar? Burada lezzet alma biraz farklı bizim doymamız için bir maddeyi elmayı ele alalım o maddeyi soyduk elmayı ağzımıza götürdük mideye gitti sonra bağırsağı vesaire. onlar da daha farklı lezzetlenme haz alma yolu diye aktarılır ve bizim yediğimiz yemeklerden biraz daha farklı şimdi evlenirler mi peki evet evlenirler Çoğalırlar mı? Evet. Cinsiyetleri var mıdır? Yani erkeklik ve dişilikleri vardır. Nasıl insanlar doğuyorsa erkek olarak veya dişi olarak o şekilde, onların da gençliği, yaşlılığı var ve onların da ölümü var. Ama tabii insanlara göre çok daha uzun bir ömür yaşadıklarını biliyoruz. Bunu avantaj olarak görmenin dışında, Dezavantaj olarak da görebilirsiniz çünkü ömrü nasıl doldurduğunuz önemli. Bundan yıllar önce insanlar eşya taşıyacaklarında küfeleri varmış sırtlarında. Onu her alışverişe gittiklerinde bir şeyler alacaklar, doldururlarmış. Biz de bir yolcuyuz, sırtımızdaki küfemize ne doldurduysak 50 yıl, 100 yıl, 300 yıl, 600 yıl ya... Eğer yararlı şeyler varsa ona hayırlı bir ömür denir ve gıptı edilir. Yoksa her gün Allah'a isyan edildiği, günah üzerine günah işlendiği bir ömür bin sene olsa ne olur? Üç bin sene yaşasanız ne olur? Bu sadece sizin azabınızı fazlalaştırır. Peki bazı haberler alıyoruz. Birileri bir şeyler söylüyor. Cinler insanlara zarar verebilir mi? Belki de en çok merak edilen, belki de diyorum ama aslında öyle ve bundan dolayı da kafa karışıklığına sebep olan yerdeyiz. İlk önce, evet böyle durumlar olmuş mu? Olmuş. Bir insan nasıl insan arasında, iki insan arasında bir imtihan olabilirse, cinlerle insanlar arasında da irtibatlar olmuş. Lakin bunun sayısının düşündüğünüz kadar yüksek olmadığını söyleyelim. İkincisi cinlerin kafirlerinin olduğunu söylemiştik. Zaten dünyadaki kafirlerle de çok iyi anlaşırlar. Nasıl ki Müslüman bir insanın, Müslüman bir cin ile alıp veremediğinin bir kavgasının olmadığı gibi hatta birbirlerini bir zaman olsa imkan olsa belki de hoş karşılayacakları gibi inanmayan insanlarla da aramız nasıl şu anda kafir cinlerle de aynı şekilde. Lakin burada bir sınır var. Bu bizim korkmamız, uykularımızı kaçırmalara gitmemeli. Çünkü fayda da zararda ne dedik programımızın başında? Allahu Teala'dan gelir. Yani bir Müslümanın kadın olsun erkek olsun, cinlerden kesinlikle korkmaması ve Allah'ın izni olmadan bir varlığın insan da olsa değişmez, başka bir varlığa zarar veremeyeceğine, İnanması lazım. Değerli kardeşlerim, bunun delilini de yine Kur'an-ı Kerim'den duyuyoruz. Gerçek şu ki, şeytanın şeytanlaşmış cinlerin inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Allahu Teala'ya sığınacağız. Ne abartıp da rüyalarımıza girecek şekilde getireceğiz, korkacağız ne de dalga geçeceğiz dengeli gideceğiz, evet ben Allah'ın bir kuluyum Celle Celaluhu Benle beraber melekler de yaratılmış, hatta benden daha önce, e cinler yaratılmış yine benden daha önce şeytanı görmüyorum veya onun askerlerini şeytanları diyelim mesela e, onlar da benden önce yaratılmış ama ben onları göremiyorum bizim görmüyor olmamız onların olmadığı anlamına gelmiyor. Madem var ama benim Rabbim var Celle Celaluhu. Benim ayrıntılarla uğraşmama, acaba böyle mi olur, şöyle mi olur dememe gerek yok. Çünkü ben her an zaten ölüm adayıyım. Her an ölüm üzere gerçek olan hayata yolcuyum. Hani aday adayı derler ya seçimlerde. Direkt olarak biz adayız. Seçilmişiz sadece mazbatamız alacağımız gün bekleniyor. Yani ölüm anı. allah Teala cümlemize hayırlı bir hayat ve sonrasında hayırlı bir ölüm nasip buyursun. Amin. Evet, korkmamız lüzum yok. Dalga geçmemize de dedik. Ve son olarak bu mevzu ile alakalı eğer kendinize bir vesvese geliyorsa bu tür konuşmaları mesela şu dakikaları dinlerken bile kendinizde bir evham efendim, etrafa dikkat etmek veya biraz daha heyecan hissediyorsanız, bunun üzerine gidin ve bunu aşmayı mutlaka deneyin. Etrafta maalesef amaçlı olarak haberler yayınlanıyor. Birileri maalesef musallat olunuyor vesaire. Bu tür şeylerden uzak kalmak için, mümkün mertebe beş vakit namazımızı düzgün bir şekilde kılmaya, haramlardan uzak durmaya, Besmele'yi çokça çekmeye, yemekten önce, bir yere gideceksiniz, bir yerden geldiniz, kapıları açtınız ve Allahu Teala'nın Kur'an'ına sarılacağız. Yani Ayetel -er Kürsi okuyacağız. Bunlar zor olmamalı. Mesela İhlas Suresi, Nas Suresi, Felak Suresi, değil mi? Fatiha-i Şerife ile beraber bunları okumak zor olmamalı. 4-5 dakikamızı alır. En azından çok böyle ferahlamış bir şekilde uyuyabilirsiniz. Yatağınızda mutlaka Evuzu ü Besmele ile beraber bunları okumayı unutmayalım. Ve geçelim diğer bir görünmeyen varlığa. Şeytan Gözde görülmeyen fakat varlığı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri giden, asi, insanları saptırmaya çalışan varlıktır şeytanın özelliklerine geçelim Kur'an-ı Kerim'de de ilk şeytandan iblis diye söz ediliyor Rabbinin buyruğuna isyan etmiş sapıklığa düşmüş olan cinlerdendir şöyle buyruluyor hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik İblis hariç hepsi secde ettiler, o yüz çevirdi, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Alimlerimiz diyor ki bu ayet onun melek olduğunu göstermez çünkü bu ayette ifadenin çoğunluğa göre düzenlenmesi kuralına uygun bir üslup kullanılmıştır ve yine ayette iblis cinlerdendi. Rabbinin emrinin dışına çıktı ayetinden de açıkça anlayabiliyoruz ki aslında o bir cindir. Allah'a ibadet ederek derecesini yükseltmiş, melekler arasına karışmış, daha sonra da bildiğiniz üzere isyanı yüzünden bu konumunu kaybetmiştir. Yani iblis bir şeytan, şeytan neydi? Allah'a karşı çıkan, kovulan bir varlık oldu. Adem aleyhisselama üstünlük tasladı ve melekler arasındaki yerini kaybedip tepe taklak düştü. Bu sefer gözü döndü, azgınlığı arttı. İçinde öylesine kin ve nefret ateşi vardı ki küstahlaştı. Araf suresinde geçtiği üzere Bismillahirrahmanirrahim. Yemin ederim ki ben de insanları saptırmak için ''Senin doğru yolun üzerine oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Ve sen onların çoğunu verdiğin nimetlere şükreder halde bulmayacaksın. Yeryüzünde onlara günahları süslü, hoş ve zevkli göstereceğim. Ve onların hepsini mutlaka günah işlemeye teşvik edeceğim.'' ''Azdır uçağım. ancak onlardan ihlaslı, sana tam inanan, seni çok seven kulların hariç.'' Kur'an-ı Kerim'de şeytanın sözleri böyle aktarılmış. Evet, melekler ve cinler gibi duyu organlarıyla algılanamayan, fakat varlığı Kur'an-ı Kerim'de zaten, Tespit edilmiş. Sahih hadislerde de yine kesin bir şekilde bildirilen şeytan ateşten yaratılmış. Adem aleyhisselamın çamurdan kendisinin ateşten yaratıldığını gerekçe gösteriyor, Adem aleyhisselamdan üstün olduğunu iddia etmiş. Adem aleyhisselama doğru secde etmekten kaçınmış, allah Teala'nın lanetine uğramış ve onun huzurundan kovulmuş. Daha sonra Adem aleyhisselam ve Havva aleyhisselama bir oyun etmiş. Onları şaşırtmış ve onların cennetten çıkmalarına sebep olmuş. Şeytan ilk insandan beri bütün insanlara kötülükleri, küfrü, günahları süsleyip süsleyip gösterir insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için tüm enerjisini kullanır. Çünkü görevi budur. Kur'an-ı Kerim'de de bildirildiği gibi, Allahu Teala'nın gösterdiği o dosdoğru yoldan uzaklaşmak, yasakları çiğnemek, bir anlamda şeytana imkan vermektir, fırsat vermektir. Maalesef haramları işleyenler, tevbe etmeyenler, her gün şeytana daha fazla kapılırlar ve şeytan çepeçevre kuşatır onları. Kendilerinin de şeytanın esiri olmalarına sebep olurlar. Halbuki Yüce Allah, insanları şeytanın düşmanlığına, hile ve aldatmacalarına karşı şöyle uyarmıştır. Çünkü şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu bir düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır. Şeytan çok akıllı. Dünyada insanları haktan, hakikatten uzaklaştırmaya çalışan şeytan, ahirette de onları işledikleri günah, ve kötülüklerle baş başa bırakacak, ve bu konuda kendisini suçlamamalarını söyleyecek. Ben sana bir şey yapmadım. Neden beni suçluyorsun? Kul cool diyecekmiş ki ama böyle böyle yaptırdın. Ben seni zorlamadım. Sadece teklif ettim, sen de yaptın. Senin için de bu varmış. Ben sadece hadi zina etsene, hadi faiz alsana. ''Hadi şu harama baksana, hadi şu adamı öldürsene'' dedim, ''Sen de yaptın, seni ben zorlamadım, zaten benim buna imkanım da yoktu'' diyecek. Rabbimiz Celle Celaluhu, Kur'an okunduğunda, kovulmuş şeytandan kendisine sığınılmasını emrediyor. Sonra, Allah'a iştenlikle inanıp ibadet eden ve yasaklarını çiğnemeyen kimseler üzerinde, şeytanın hiçbir etkisinin ve hakimiyetinin olamayacağını şöyle bildiriyor. Şurası muhakkak ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir ağırlığın olmayacaktır. Onları koruyucu olarak Rabbin yeter. Gerçekten benim güzel kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin, bir tesirin yoktur. Ancak onlar Kendileri isteyerek yoldan çıkıp da senin peşine takılırlarsa o başka. Zaten şeytan o an olmasa da nefis yetiyor. Çünkü nefis şeytanın istediklerine ev sahipliği yapıyor. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu varlıkları, biri diğerinden ayırt edilebilsin ve aralarındaki fark kolayca insanlar tarafından anlaşılsın diye zıtlarıyla beraber yaratmıştır. Uzun kısa, mesela akla gelen, geniş dar, zengin fakir gibi. Şeytanı da yaratıkların en temiz ve şereflilerinden olan hayrı tavsiye eden, hakkı söyleyen meleklerin varlığına zıt olarak yaratmıştır. Eğer şeytan yaratılmamış olsaydı, Allah'a kulluk ve itaat etmek bu kadar kıymetli belki de olmayacaktı. Çünkü belli fiillerin, ibadetlerin, güzelliklerin, hayrın iyi oluşu ancak zıtlarının varlığı ile bilinir. Zira insanlara şer, ve çirkin fiillerde yol gösteren de, kendisinden Allahu u Teala'ya sığındığımız şeytandır. Müzik ve geçiyoruz diğer bir görünmeyen varlığa. Melekler Melekler haberci, elçi, güç ve kuvvet anlamlarına geliyor. Terim olarak bakıldığında da yine Allah tarafından yaratılan, çeşitli şekillerde görülebilen, zor işlere gücü yeten, herhangi bir cinsiyeti olmayan, Allah'a itaatten ayrılmayan, yemeyen, içmeyen varlıklar diye tarif ediliyor. Evet bundan öğreniyoruz ki melekler bizim duyu organlarımızla idrak edemediğimiz, yine diğerleri gibi maddelerde aktardık, gözümüzde görülmeyen, Ruhani ve nurani varlıklar. Kur'an'da meleklere imanın farz olduğunu bildiren ayetler var. Bir tanesini sizlerle paylaşalım. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkar ederse tam manasıyla sapıtmıştır. Meleklere inanmayan bir insan, ayetin hükmünü inkar etmiş olur ve İslam dininden çıkar. Kafir olur. Ayrıca Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de meleklere düşman olanları kafir diye nitelemiş ve öyle kimselerin Allah'ın da düşmanı olduğunu vurgulamış. Melekleri inanmamak aslında peygambere de inanmamaktır sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Vahyi Cebrail aleyhisselam getirdi, o da melekti ve meleklerin başıydı, ona da inanmamaktır. Tebliğ'e inanmamaktır, dini inanmamaktır, kitaba inanmamaktır. Çünkü bu dini hükümler hep melek aracılığıyla gelmiştir. Peki, meleklerin özelliklerine geçelim. Yemeği içmeye ihtiyaç duymadıklarını biliyoruz. Onların özellikleri akılla tam olarak anlaşılabilecek durumda değil. Onlar hakkında zaten bilgi kaynağımız Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerifler demiştik. Melek inancı konusunda ne bize aktarılıyorsa sadece onlarla yetinmemiz kafi. Melekler konusunda ayetlerin, hadislerin verdiği bilgilerin dışında şu aciz aklımızla fikir yürütmemiz mümkün değil. Mümkün görünse de Doğru değil çünkü yanlış olacak. Allahü Teala dileseydi herkesin daha kolay anlayabileceği veya ayrıntılarla bu mevzuyu bize anlatırdı. Bizim ne aktarılıyorsa onunla yetinmemiz lazım. Melekleri bir insan göremiyor diyelim. Duyu organlarıyla algılayamıyor. Bu inkar etmek için bir gerekçe olabilir mi? Hayır. Melekler gözlem ve deneye dayanan pozitif bilimlerin konusu dışında kalan fizik ötesi varlıklar. Bu durumda konuyla ilgili kesin bilgi veren Kur'an ve hadisler var demiştik. Geçelim onlara Melekler nurdan yaratılmıştır. Nurani ve ruhani varlıklardır. Şöyle geçer Onun huzurunda bulunanlar ona ibadet hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar. Onlar Bakıp usanmaksızın, gece gündüz Allah'ı tesbih ederler. Meleklerle ilgili bu çok insanı etkiler değil mi? Kibirlenmiyorlar, yorulmuyorlar ve usanmıyorlar. Biz nasıl nefes alıp veriyorsak, ki onların böyle bir ihtiyacı yok ama, örnek olarak söyledim, yahu nasıl bir nefes aldım, çok yoruldum demiyoruz değil mi? Uyurken bile nefes alıyoruz, işte nefesten daha değerli olmuş onlar için yorulmuyorlar. İkincisi melekler Allah'a isyan etmiyorlar. İnsanlardan da cinlerden de ne var? İsyan edenler var. Zaten şeytanların hepsi başta isyan ettikleri için şeytan olmuşlar. Meleklerde böyle bir durum yok. Allahu Teala'nın emrinden asla çıkmaz. Asla günah işlemez, hangi iş için yaratılmışlarsa sadece onu yaparlar ve sürekli verilen emirleri uygulayıp Allah'a itaat ile kullukla meşgul olurlar. Bir başkası, melekler devamlı Allah'a ibadet ederler. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor, tesbih ettiklerine işaret var, bir başka madde, kanatlı olduklarını biliyoruz. Son derece süratli ve güçlü olduklarını öğreniyoruz. Her Müslüman, meleklerin kanatları olduğunu bilir. Fakat bu kanatların nasıl olduğunu söyleyin desem, ha bildiğimiz bir kuşun kanadı gibi veya bir film izlemiştim, onda şöyleydi. Bunu diyemeyiz. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Meleklerin nurani varlıklar olduğunu şöyle aklımıza getirecek olursak, bunları şu veya bu örnekle mukayese etmek doğru değildir. Bunu mesela insanlardan gören var mıdır? Vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer sahabelerden mesela yine Ayşe annemizin radıyallahu anha Cebrail aleyhisselamı gördüğünü biliyoruz ama eserlerde yazdığına göre bir sahabenin suretinde geldiğini gittiğini yazıyorlar. Bir de nerede görüyoruz meleklerin insanlar tarafından görüldüğünü? Savaşlarda müşrikler Allah Allah diyorlar. Atlılar geldi birden, gökyüzünden şöyle oldu böyle oldu. Onlar da insan suretinde görüyorlar. Yani atın üzerinde savaşan Müslümanlara benzetiyorlar. Dediğimiz gibi en doğrusunu allah Teala bilir ama kendilerinin kanadının olması da şöyledir veya böyledir diye kesin bir delil ortada yok. Meleklerin kanatlarının fazlalığı, onların güç ve sürat yönünden derecelerini, Allah katında değerlerini gösteriyor. Böyle anlaşılmış eserlerde ekseriyetle yorum bu. Melekler çok kısa zamanda, çok uzun mesafelere gidebilirler. Fakat onların gelip gitmesi bizim gelip gitmemize benzemez, Onların inmesi çıkması bizimkine benzemez. Bir saniyede gökten yıldırımlar inmiyor mu? Bir anda. Bir deprem oluveriyor mesela. Bütün o koca binalar bir saniye içerisinde un ufak olmuyor mu? Bunları yaptıran Allah Celle Celaluhu dilediği zamanda bütün yeri göğü dolaştırabilir. Dolayısıyla süratli varlıklardır. Cebrail Aleyhisselam, Bazen Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ashabtan Dıhye radiyallahu an şeklinde görünmüş. Bazen de kimsenin tanımadığı bir insan şeklinde görünmüş. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Mesela Meryem annemize bir insan şeklinde görünmüş. Meleklerden bir grup İbrahim aleyhisselama bir oğlu olacağı müjdesini getirmiş. Yine insanlar şeklinde. O da onları misafir zannetmiş kendilerini yemek hazırlamış. Yine Lut aleyhisselamı biliyorsunuz iki tane melek gelmişti. Kavminin cezasının işte vaktini hatırlatacaklar. Lut aleyhisselam korkmuştu eyvah bir terbiyesizlik yapacaklar benim misafirlerime diye melek olduklarına söylediler ondan sonra anladı. Bunlar bize neyi gösteriyor? Başka kılıklarda şekil değiştirerek geldiklerini. Yine İbrahim aleyhisselamla bitirelim. İbrahim aleyhisselam misafir etmişti, yemek hazırladı, çok seviyor çünkü yardım etmeyi, sofrasında birilerini doyurmayı, baktılar, morali bozuldu. Sonra ayet indi. işte meleklerin yiyip içmediklerini efendim anlamış oldu. Ya yani oradan da biz daha doğrusu yemek yemedikleri İbrahim aleyhisselamın şaşırdığı biraz da üzüldüğünden. Ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Meleklerin gözle görülme işlerini de anlattıktan sonra görevlerine geçelim. Cebrail Aleyhisselam dört büyük melekten bir tanesidir. Vahyi getirmekle görevlidir. Cebrail Aleyhisselama güvenilir anlamına gelen Cibriil Emin de denir. Cebrail Aleyhisselam meleklerin en üstünü ve en büyüğü Allah-u Teala'ya en yakını olduğu için kendisine meleklerin efendisi de denir. Mikail aleyhisselam bine dört büyük melekten biridir. Kainatta ne kadar tabii olaylar varsa, yaratıkların rızıkları neler varsa, bir ağaçtan, bir tohuma bakın, gökyüzündeki bulutlara bakın, fırtınalar, yağmur göller, denizin altındakiler, dünyada ne kadar olay varsa tabi olaylar diyoruz ve rızıklar onları idare etmekle görevlidir. İsrafil aleyhisselam yine dört büyük melekten biridir. Görevi sura üfürmektir kıyamet öncesinde. Suğur denilen alete iki kez üfleyecektir. Bunların ilkinde kıyamet kopacak, ikincisinde ise tekrar diriliş meydana gelecektir. Peki sur nasıl bir şeydir? Eserlerde birkaç bununla alakalı bilgi var. Kimisi içi delikli delikli, çok büyük bir yapı olduğunu söylerler. Yani bütün insanların ruhlarının içerisinde olduğu, başka bir rivayette de uzunca bir boruya benzer ama büyüklüğü insanın aklına hayaline gelmeyeceği derecede bir alet derler. En doğrusunu Allah'u Teala bilir diyelim. Birinci üflemesinde kıyamet kopacak, ikincisinde insanlar tekrar dirilecekler denir. Ve Azrail aleyhisselam göreceğimiz bir melek. Büyük meleklerden bir tanesi. Görevi ölüm sırasında canlıların ruhunu almak olduğu için Melekül Mevt, Ölüm Meleği adıyla anılmış. Tabi kendisinin ismi geçtiği zaman şöyle bir kirliyoruz. Halbuki kendisi de görevlidir. Bununla alakalı bir kıssayı da paylaşmak istiyoruz. Denilir ki kendisi hep suçlanacağını biliyor. Bugün çünkü insanlar bazen dozu kaçırabiliyorlar üzüntüden, ağlıyorlar, Azrail aleyhisselam dermiş ki ben bir şey yapmadım, bana verilen görevi yaptım ve zaten daha önce bu şu anda yanında ağlayıp durduğunuz kişi öleceğini biliyordu. Siz de öleceğini biliyordunuz. Bu şaşırmanız neden? Ve kendisi de dermiş ki, Ya Rabbi herkes beni kötü bilecek. Rabbimiz Celle Celaluhu'da değişik imtihanlar vereceğim, seni anmayacaklar bile veya unutacaklar. Eserlerde böyle yazıyor. Bugün de aynısı gerçekleşmiyor mu? Trafik kazasında öldü, koronadan öldü, kalp krizi geçirdi, intihar etti, öldürüldü, şuradan düştü. Ama Allahu Teala'nın meleğinin canını alması bu konuşulmuyor, bilinmiyor. Dolayısıyla gerçekten de o eserde okuduğumuz ve size anlatmaya çalıştığımız üzere genelde ölüm şekli ve sebebi üzerinde duruluyor. Allahu Teala kendisiyle karşılaştığımızda canını kolaylıkla veren ve meleklerin müjdesini duyup da güzel haberler alıp da son nefesi vermeyi nasip eylesin amin. Diğer melekler kiramen katibin melekleridir. İki melektir kiramen katibin. Bir tanesi sağımızda bulunur, diğeri solumuzda. Sağımızdaki melek, iyi işlerimizi, ibadetlerimizi, sadakalarımızı, davranışlarımızı yazar. Soldaki gıybetlerimizi, Allah korusun, işte zinaları, hırsızlıkları, haram işleri yazar. Bu melekler, kıyamet günü hesap sırasında, yapılan işlere şahitlik ederler. Kur'an'da bu melekler hakkında, insan, Hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Şunu iyi bilin ki, üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar, yapmakta olduklarınızı bilirler. Bu melekler, aynı zamanda, İnsanları çeşitli tehlikelerden korumakla da görevli oldukları için bunlara hafaza yani koruyucu melekler de denir. Münker ve nekir melekleri Ölümden sonra kabirde sorguyla görevli iki melektir. Bilinmeyen veya tanınmayan, değişik kılık ve kıyafette olan anlamında Münker ve nekir denmiştir. Mezardaki ölüye daha önce hiç görmediği bir şekilde görünecekleri için bu ismi aldığı söyleniyor. Bunlar kabirde ölülere Rabbin kim, peygamberin kim, kitabın ne diye sorular yöneltecekler. Kişinin iman ve ibadet bakımından durumuna göre kendisine de bulunulacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.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 Cehennemdeki yerine bak. Allah orayı cennette bir mekânı tedbil etti denilir. Adam Bakar her ikisini de görür. Allah da ona kabrinden cennete bakan bir pencere açar. Eğer ölen kafir ve münafıksa meleklerin sorusuna sorduğunuz zatı bilmiyorum. Ben de herkesin söylediğini söylüyordum diye cevap verir kendisine Anlamadın ve Hakk'a uymadın denilir. Sonra kulaklarının arasına demirden sopayla vurulur. Kişi sopanın acısıyla öyle bir çığlık atar ki, o sesi insanların ve cinlerin dışında ona yakın olan bütün kulak sahipleri işitir. Bu hadis-i şerif, münker nekir meleklerinin kabirde insanları sorgulayacaklarını da haber vermiştir hamele arş melekleri, arşı taşıyan melekler, Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Sonra cennet ve cehennemde görevli olan melekler. Cennete giren müminlere selam veren ve hizmet eden çok sayıda melek vardır. Bunların başı Rıdvan adlı melektir. Cehennem melekleri yani zebaniler de denir, kafirlere azapla görevlidirler. Bunların başkanı da Malik adlı melektir. Cehennemde görevli melekler, iri gövdeli, sert tabiatlı, haşindir. Mukarrebun ve illiyyun melekleri vardır. Bu melekler hakkında Kur'an-ı Kerim'de ne Mesih ve ne de Allah'a yakın melekler, Allah'ın kulu olmaktan geri dururlar buyrulur. Elbette, sadece melekler sizlerle paylaştıklarımızla sınırlı değildir. Tüm meleklerin sayısını, görevlerini ancak yüce Allahu Teala bilir. Bize bildirilen Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde anlatılanları sizlerle paylaştık. Öğrendik ki bazı melekler bizler için dua ediyorlar. Bazı melekler kalbimize doğru olan şeyleri ilham ediyorlar yani müminlere hayır ve iyiliklerle destek oluyorlar. Bazı melekler Kur'an okuduk diyelim dua ettik amin diyorlar. Bazı melekler zikir meclislerini arıyorlar, buluyorlar, onlara katılıyorlar. Bir kısım melekler müminleri cennetle müjdeliyorlar. Bir kısım melekler de kafirlerin yüzlerine, arkalarına vurarak tadın cehennemin azabını diyorlar. Allahu Teala müjde alan kullarından eylesin cümlemizi amin. Bugünkü programımızda gözle görülmeyen varlıkları işlemeye, hatırlamaya çalıştık. Cinler, şeytanlar ve melekler. Ve Rabbimiz Celle Celaluhundan niyaz ediyoruz ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi insive cinni şeytanların şerrinden kendi nefsimizden gelecek kötülüklerden ve şerlerden ne olur bizleri ailemizi ve ümmeti muhafaza eyle ya rabbi cehennem azabından kabir azabından bizleri koru namazı orucu hayrı hasenatı yardımlaşmayı güzelce örtünmeyi senin sevdiğin ameller ne varsa bizden istediğin, emrettiğin, onlara yönelmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, nehyettiğin, kötü olan ne varsa, nefsime yenilip de onları işlemeyi ne olur bana o kadar kötü göster ki, bir saniye bile olsa nefsimle baş başa bırakma. Ya Rabbi, şeytanın esiri olmuş insanlar, Müslümanları eziyor, para kazanma uğruna, şan şöhret uğruna kardeşlerimize zulmediyor. Ne olur, onların kurduğu tuzakları başlarına geçir. Ya Rabbi, hayırlı yardımcılar nasip eyle. İnsanların hidayeti için çalışan, acaba onların hayatlarında bir güzellik yaşamalarına sebep olabilir miyim diye düşünen, okyanusta bir damlacık bile olsa, ben de bu davada varım diyen kardeşlerimize bize tanıştır. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini. Bizleri doğru yoldan ayırma. Çoluğumuzu çocuğumuzu iman üzerine yetiştirip, hayırlara vesile olacak nesillere erişmemize nasip eyle son nefeste imanla göçmeyi nasip eyle Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi Amin, Amin, Amin Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala Siyyidina Muhammed Velibiyyina